Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim 22. mektuptan Kuvvet İsaresinden 5. vecih devam edeceğiz inşallah 5. vecihte Üstad hayat içtimaiyece inat ve tarafkirliğinin ne kadar muzur olduğunu beyan ediyordu ''Cayi teessüf bir halet-i içtimaiye ve kalb-i İslam'ı ağlatacak müthiş bir maraz-ı hayat-ı içtimaiye.'' Başlığı altında bir hadise beyan edecek bize Üstad. ''Cayi teessüf bir halet-i içtimaiye.'' Sosyal bir hal. ''Ve kalb-i İslam'ı ağlatacak müthiş bir maraz-ı hayat-ı Evet İçtimai hayat için önemli bir hastalık. Ama bu hastalık, nefsani bazı hazları da beraberinde taşıdığı için başlangıçta peşin peşin akibeti düşünmeden insanlar bu maraza koşarak bulaşıyorlar. O yüzden de çok müthiş sonuçlar oluyor. Ama sonuç itibariyle kalp İslam'ı ağlatacak bir manzara ortaya çıkıyor. Aslında o manzarada şu anda Alem-i İslam'ın paramparça olmuş ve dolayısıyla zillet altında Hakim güçlerin, hakim iktidarların ayakları altında ezilen İslam coğrafyası gözümüzün önüne geliyor. Bu kalp İslam'ı ağlatacak müthiş bir durum. Bununla ilgili Üstad bir misal hükmünde bir hadiseden bahsediyor. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaat islamiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tehacun vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazırlıyorlar şu hal bir sukuttur bir vahşettir hayatı içtimai İslamiye bir hıyanettir Medar ibret bir hikaye, Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife eski adaveti unutup, omuz omuza verip, o harici aşireti defedinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. Evet bu cümleleri yeniden alalım. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adaletleri unutmak ve bırakmak. Dış düşmanlar zuhur ettiğinde onların saldırılarına muhatap bulunduğunda artık iç problemler, iç kızgınlıklar, iç inatlaşmalar unutulur, bırakılır dış düşman. Çünkü ortak düşman aynı zamanda. Hücum ettiğinde yapılması gereken bu. Evet, bu olan bir maslahat ihtimayii. Sosyal, toplumsal olarak bir faydayı. En bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde. Yani çok medeni, uygar olmaları gerekmiyor insanların. En sıradan, en bedevi insanlar bile bunu takdir ediyor. Bunun kıymetini değerini biliyor, omuz omuza veriyorlar. Bu böyle olduğu halde, şu cemaat-i İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacun vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Evet. Baştan beri meselenin daha çok ferdi boyutunu, kişisel adavetleri, kinleri anlatıyordu ama Sözün varıp geleceği nokta burası. Yani i̇nsanlar birbirine küstü, inatlaştığı gibi cemiyetler, cemaatler de birbirine karşı küsüp inatlaşma bazen kin ve nefret duygularını taşıma gibi önemli hatalara düşüyorlar. Evet. Halbuki cemaat İslami'ye yani hizmet dava eden cemaatler topluma İslami hizmet dava edenler yani Allah için bu yola çıkmış olan insanlar bazen bu ana hedeflerini unutup basit sürtüşmelere giriyor ve birbirlerinden ayrı kamplara düşüyor ve beraberken beraber olduklarını güçlüyken ayrı ayrı olduklarını zayıf düşüyor ve kolayca hakim güçler tarafından eziliyor sindiriliyorlar evet halbuki yüksek bir gaye ve ideal için yola çıkmışlar o yüksek gaye ve ideal insanların duygularını bastıramıyor, kinler, nefretlerini bastıramıyor, rekabet damarlarını bastıramıyorsa eğer insanların artık eneleri konuşuyor. Asıl o yüksek gayelerinin hakkını eda edemiyorlar. Hatta o gayenin olmazsa olmaz şartlarından olan içtimai birliği maalesef temin Evet. düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar hadi gelin bizi ezin der gibi tavr içerisinde girilmiş oluyor pratik olarak doğrudan belli bir niyet yok ama akıbetin bu olduğu belli olunca bu niyet olmasa da sanki o niyetle bu işi yapıyorlarmış gibi oluyor düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar şu hal bir sukuttur alçalış düşüştür bir vahşettir Medenilik değil vahşilik, sanki hiç içtimai rabıtaları, sosyal dengeleri bilmiyorlar gibi vahşice bir tavır, hayat-ı içtimai İslamiye bir hıyanettir. Evet, Adı ne olursa olsun hangi şekilde yorumlanırsa yorumlansın sonuç bu, İslam toplumda bir hıyanet oluyoruz. Evet. Medar-ı ibret hikaye, Bedevi aşiretlerinden Hasenen aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış.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 biz kendi meselemizi yeniden hallederiz diye birbirine nerede kalmıştık diyerek adeta yeniden başlayacaklar. Bu çok övülecek bir durum değil ama böylesine vahşi, böylesine e, cinayetlerin hüküm sürdüğü bir toplulukta bile bu oluyor. Birbirinden insanlar öldürmüş, kanlı bıçaklı olmuş insanlar bile ortak düşmanlarına karşı bir araya gelip düşmanlarını savuşturuncaya kadar işte ise birbiriyle, birbirleriyle uğraşmıyorlar. Omuz omuzu el ele. Ortak düşmanı def etmeye çalışıyorlar. İşte ey müminler. Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? O kadar çok ittifak etmiş dehşetli düşmanlarımız var ki karşımızda. Birbiri içinde daireler gibi. Yüz daireden fazla vardır. yani Tabaka tabaka kadar çok düşmanlar var ki bize karşı ittifak etmiş. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu tescil etmek onların harimi İslam'a girmeleri için kapılar açmak hükmünde olan garaz kerane tarafgirlik ve adavet kerane inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? Yani bir değil, iki değil, üç değil, yüzlerce iç içe daireler şeklinde Katmanlı adeti düşmanlarımız var karşımızda. Birazdan üstler sayacak onları. İç içe, üst üste, kitle halinde üstlerimize gelirken adet onların hücumunu kolaylaştırmak anlamında. Ve bizim harem dairemize, adeta odalarımıza girmeler için kapıları açmak hükmünde olan garaskerhane tarafgirlik ve adavet ve Hiçbir cihette ehlimana yakışır mı? Yani, Harim İslam'a girmeleri için kapılar açmak hükmünde olan. Yani biz bir kale isek bu kalenin kapılarını açıyoruz düşmana adeta girin diye. Nasıl açıyoruz? Birbirimize düşman olmakla, gücümüzü kuvvetimizi zayıflatmakla böyle bir şeyi pratik olarak yapmış oluyoruz. Ne düşünürsek düşünelim. Onların işini kolaylaştırıyoruz. Ehlimanın ezilmesine karşı onlara yardımcı olmuş oluyoruz. Bilerek bilmeyerek burada niyetin iyiliği kötülüğü de sorgulanmamalı sonuç önemli. Biz yoksa Allah için birbirimize küslük gibi bir tavır olamaz. Fakat Bazı insanlar böyle tavırları gösteriyor ve birçok İslami cemaat birbiriyle ya sürtüşüyor. Sürtüşmese bile aralarında ciddi bir kardeşlik, beraberliği, birlikteliği, ortak projeleri görünmüyor maalesef. Evet. Ehli Man'a yakışmayacak bir durum. O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut. Bir sürü sapık ceryanlar var. Bir sürü dinsiz ceryanlar var. Alem İslam'ın kendi içinde de. Ta ehli küfrün alemine. Bir katıksız küfür var İslam dairesinin dışında. Ta dünyanın ehval ve mesahibine kadar. Dünyada bin türlü hali var. insanların belini büken musibetleri var. Birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki 70 nevi düşmanlar var. Evet. En başından nefsi ve hevası var. Daha sonra işte kâfirler var. Daha sonra içimizdeki o kâfirlerin yardım ve yatakçıları var, münafıklar var. Evet. Halbuki dünyanın bazı musibetleri var. Geçim derdidir, şudur budur. Bazı musibetler var. Üst üste üst üste 70 nevi düşman var belki. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalan o kuvvet İslamiyet'ir. Bu kadar düşmana ancak bir şekilde karşı koyabiliriz. Kuvvetli bir silah, bir siper ve bir kale ile. Nedir bu kuvvetli silah, siper ve kale? O kuvveti İslamiyet'ir. İslam kardeşliği. Cenab-ı emrettiği şekilde birbirini sevmek, birbirinin indadına koşmak, birbirinin derdine yetişmek. Bu kalay-i İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat İslamiye olduğunu bil, ayıl. Evet. Bu kadar e, ciddi bir ihtiyaç İslam'a kuvveti. Âlim İslam'ın ezilmemesi için en önemli dayanak noktamız. Dolayısıyla bunun kıymetini takdir edip akılla beraber vicdanımızı da devreye sokarak kardeşliği tesis için elimizden geleni yapmamız gerekir. Küçük, bu kale İslami'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak. Yani İslami kuvvet bir kale. nasıl bu kuvveti zayıflatacak, gevşetecek ne varsa Bunların hepsi büyük bir vicdansızlık oluyor, insafsızlık oluyor. Niye? Sonunda çünkü bütün ehli iman eziliyor, zillet altında, esaret altına giriyor. Âlim İslam'ın durumu gibi. Üstad Hazretleri 8. Sözde bir misal veriyor, bahçeye giren iki kardeş misali. Biri giriyor, muhteşem güzel bahçenin içerisinde orada burada bakılmadığı için çürük, tefessü etmiş bazı şeyler de görüyor. Ve gözünü oraya dikip onlarla uğraştığı için bütün istirahatını kaybediyor ve dinlenemeden çekip gidiyor bir kardeş. Diğer de geliyor, o muhteşem bahçedeki muhteşem şeylere bakıyor ve güzelce istirahat edip gidiyor. İçtirme-i hayat da böyle, karşımızdaki insanlar da böyle. Yani her insanın, her bahçenin içerisinde çürük, çürük ağaçlar, meyveler bulunabileceği gibi, her insan da çürük bir tarafı olabilir. Fakat biz nazarımız o çürük tarafına Diktiğimiz ve onunla meşgul olduğumuz zaman o bahçenin güzelliklerini göremiyoruz. Dolayısıyla küsüp çekip gidiyoruz ya da ıstırahat edemiyoruz. Aynı şekilde her bir insanda da böyle çürük noktalar var. Ama gül bahçesi gibidir. Çok güzel hasletleri, vasıfları da olabilir. Bizim onlara nazarımızı dikip onlarla meşgul olmamız gerekir. Sevmek için bahane aramamız gerek. Çünkü sevmek imanın şu anındandır. Cenab-ı Hakın muhabbetine de vesiledir. Cenab-ı Hak birbirimizi seversek bizi seveceğini ifade eden ayet-i kerimeler var, evet. Dolayısıyla bizim sevmek için bahaneler üretmemiz gerek yoksa kin ve nefret için, uzaklaşıp küsmek için bahane ararsak onun için de yeterince bahane bulabiliriz, evet. Ayrıca cemaatler bazında olaya bakıldığında da eczası günahkar insanlardan, işte böyle çürük noktaları olabilen insanlardan mürekkep bir cemaatin de kusursuz olması imkansızdır. Dolayısıyla aynı ölçüyü cemaatler bazında da ele almak gerekir. Ve cemaatlerin e, yüksek gaye ve ideallerine bakıp onların gayretlerini görüp takdir edip alkışlamak hatta dua etmek gerek. Bir eksik hata görüyorsak lütufla nezaketle yaklaşıp onların ıslahına çalışmak gerekiyor. Yoksa onları terk etmek, siz yolunuza ben yoluma dememek gerekiyor. Çünkü istimai hayatta son derece önemli bir şey. Tevfik ilahi de buna bağlı. ehl ittifak etmeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın tevfiki bizimle olsun. Yani teker teker ağaçlar yağmurca elbet bilmiyor. Ağaçlar bir, bir araya geldiğinde, hatta yağmur için büyük bir dua oluyor, toplu bir dua. Ve o bölgelere yağmur yağıyor. Rahmet iniyor. Aynı şekilde de biz muvaffakiyet istiyorsak cemiyet olarak ancak ehl-i iman ayrı ayrı ağaçlar şeklinde olmayacak. Bir araya gelip beraberce Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın rahmet talep edecek. Tevfik talep edeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti insin, muvaffakiyet verilsin. Evet. Bu yüzden ehl-i iman için kuvvet-i kalası şart ve vazgeçilmez. E, hadis-i şerife de gelmiş ki Ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişe-i muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından istifade ederek az bir kuvvetle beşeri her merceder ve koca alem İslam'ı esaret altına alır. Evet hadislerde gelmiş. Şöyle bir hadis de var. Hazreti Adem'den kıyamete kadar beşerin başına gelmiş en büyük felaket ahir zaman fitnesi olarak ifade ediliyor. Bu ahir zaman fitnesinde baş aktörleri Süfyan, Süfyan ve Deccal. İkisi de aldatıcı şahıslar, bunların şahısları. Üstelik bunlar Ceryanlar olarak görüyor. Bir şahıstan ziyade. Deccal insanlığın başına gelip insanlığı yoldan çıkaracak bir hadise olarak ifade ediliyor. Bunu da başta komünizm olmak üzere. Dünyanın başına bela olmuş aldatıcı ceryanlar, süfyan da <gülüyor> alem İslam içerisinde ortaya çıkıp suret haktan görünüp insanları yoldan çıkaran hakim ceryanlar kastediliyor, bunlar çok güçlü kuvvetli şeyler değil bu anlaşıldığına göre ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek Eşas-ı müthişeyn muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından istifade ederek az bir kuvvetlenir beşeri her merceder. herceder. Yani güçlü kuvvetli oldukları için değil muhataplarının arasındaki ayrılıkları körükleyip onları küçük parçalar hayrına, haline ayırıp onları güçsüzleştirip teker teker e, saf dışı etme şansı fırsatı elde ediyorlar. Demek ki insanlı yoldan çıkaran Reccal, alem İslam'ı perişan eden Süfyan, biri küfür ile, öbürü münafıklığıyla bir şeyi beceriyorlar. Muhatap oldukları toplulukları parçalara ayıp onları yutma, saf etme fırsatı kolluyorlar. Böyle onca beşer insanlık perişan bir vaziyete giriyor. alem İslam esaret altına giriyor. Demek ki onların gücü kuvveti aslında bizim birbirimizle didişmemizle uğraşmamızdır. Dolayısıyla biz acaba süfyanın ekmeğine yağ sürüyor muyuz diye hepimizin durup düşünmesi lazım. Özellikle de İslami hizmetler, İslami cemaatler. Evet. Evet. Bu noktada durup şunu da düşünmek lazım. Belki 20. Lema İhlaslı Üstad Hazretleri bir haşiyede şöyle bir ifade kullanıyoruz. Hadisi sahihle. sayh ile Ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları Ehl-i Kur'an ile ittifak edip Müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi Yani Hz İsa gelecek şerimle amel edecek İfadesini Üstad bir yerde Bu şekilde Tevil ediyoruz. Akhir zamanda iyi sevelerin hakiki dindarları ehli Kur'an ile ittifak edip yani e, Hristiyanlık tasaffi edecek. içindeki teslis gibi e, İslamiyete uymayan e, arızalardan temizlenecek. Asli haline dönecek. Böylece Kur'an'la problemi olmayacak. Dolayısıyla peygamber selamın peygamberliğini de teyit ve tasdik edecek. Belki iyisevi Müslümanlar unvanı adı altında bir kitle teşkil edeceklerine dair hadisi sayih var. Burada işte işte Hristiyanların dindar ruhanilerde de Kur'anla ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacaklar gibi. Ortak bir düşmanımız var zındık'a. İnsanlığı değişik ülmanlar altında kasıp kavuruyor, dinsizliğe doğru sürüklüyor, imansızlığa, itikatsızlığa doğru sürüklüyor. Bu bizim de Hristiyan dünyasının da ortak düşmanı, dolayısıyla teker teker bu düşmana karşı mağlup olurken beraber hareket edildiğinde bu düşmanı alt etme fırsatı elde edecek. Şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileriyle dahi medar ihtilaf noktaları muhakkaten medar-ı münakaşa ve nizah etmeyerek, Müşterek düşmanlar olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Şu cümleleri yeniden tekrarlayalım. Şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek. Yani zaten bunlarla ittifakımız emredilmiş bize. Dolayısıyla sadece bunlarla bile değil belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileri dahi. Yani Hristiyanlığın içerisinde bulunup, samimi olarak Hristiyanlığı hak din telakki ederek ve İslamiyet'i yeterince bilmeyen belki bir kesim var. Ama samimi hasbi Allah'a kul olma, onun rızasını arama gayreti içerisinde olan insanlar vardır. Dolayısıyla bunlarla dahi medar ihtilaf noktaları muvakkaten medar münakaşa ve niza etmeyerek. Elbette aramızda farklı düşünceler var farklı konularda. Dolayısıyla bunları şimdilik bir kenara bırakıp, yani ortak bir düşman var ve teker teker olduğumuzda mağlup oluyoruz. Dolayısıyla muhakkakten bunları bir bırakıp ortak düşmanı bir alt edip, sonra kendi aramızda bu ihtilafları hal yoluna e, gidebiliriz. Müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Bu seviyede bir ittifaka ihtiyaç var. Yani belki işte süfyanı ve süfyanizmi diyelim alt etmek için ehl-i iman, ee, İslam cemaatlerinin bir araya gelmesine ihtiyacı var. Hatta ortak düşman olan Deccal'in de insanlığın başından def edilmesi için Deccali düşüncelerin Hristiyanlığın e, Hazreti İsa'nın dini hakikisinden aldığı feyizle adeta e, Kur'an'ın beraber müşterek e, hareketiyle insanlığı bu beladan kurtarmak çaresini aramak gerek. Ey ehl-i iman <gülüyor> zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minune ihvetun kalay-i içine giriniz tahassün ediniz. Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz. İşte dehşetli düşmanlarla karşı karşıya sürekli bizi kolluyorlar. Bizi rasat ediyorlar adeta. İhtilafımızdan istifade ediyorlar böyle. Bu zalimlere karşı inlemelim müminin iki vatun kalayı kutsesi içine giriniz. Müthiş bir kalemiz var bizim müminler kardeştirler. Allah böyle bizi kardeş ilan etmiş. Bir kutsi kala. Cenab-ı Hakın inşa ettiği bir kala bu. Allah'ın inşa ettiği bu kalayı zayıflatmamak gerek. Düşük küçük minik bahanelerle. Evet. Kala-i içine giriniz, tahassün ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Yani bizzat kendi hayatımızı da muhafaza edemediğimiz gibi insani haklarımızı bile müdafaa edemeyiz. Esaret altında kalırken. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. İki kahraman insan birbirle boğuşuyor ama boğuşmayı bırakmıyorsa eğer bir çocuk onlarla uyum oyun oynayabilir. Bir mizan da iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa bir küçük taş muvazinenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. Ben yani muhteşem büyük bir terazi düşünüp iki dağ koyduğumuzda tam dengedeyken oldukça da hassas olan bu terazinin bir kefesine bir ceviz attığımızda Küçük taş, çakıl taş attığımızda o taraf ağır basacaktır. Bir aşağı bir yukarı. Sonra iki taş diğer tarafa attınca diğer taraf inecek, öbür taraf çıkacak. Bu şekilde bu teraziyle küçücük bir kuvvetle oyun oyum oynanabiliyor. İşte denge içerisinde bulunan güçler arasında bu tarz basit oyunlarla insanlar birbiriyle, cemaatler, cemiyetler birbiriyle boğuşturuluyor. Onların kuvvetleri içe iniyor. Küçücük şeylerle, birazcık o tarafa, birazcık bu tarafa kuvvet vererek onları birbiriyle uğraştırıp bütün enerjilerini orada yitiriyoruz. Evet, alem İslam maalesef tam da böyle bir manzara arz ediyor yıllardır. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumet husumetkarane tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. ''Hayat-ı alakanız varsa, el-mü'mini lil-mü'mini kelbunyanil mersusu yeşüddu ba'duhu ba'da'' ''Dustur âleyi, düstur hayat yapınız.'' Bu hadis i şerifte bir mümin, diğer mümin için bir binanın taşları gibidir, birbirine kuvvet verir. İfadesi kullanılıyor. ''Dustur âleyi, düstur hayat yapınız.'' ''Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti hureviyeden kurtulunuz.'' Yani biz düşersek beraber düşeriz. Yani bu üstadın birçok yerde kubbe taşlarına benzetiyor. Eskiden harç yokken, çimento yokken, efendim demir yokken kubbeler taşlardan örülüyor. Ve bir iskele ile bütün taşlar ileriştikten sonra iskele çekiliyor. Ve taşlar yer çekimiyle birbirine daha kuvvetli bir şekilde e, eğiliyor tabiri caizse. Böyle bir kubbeden birkaç taş düştüğü zaman bütün kubbe yere düşer. Dolayısıyla o taşlar birbirine kuvvet veren taşlar, kuvvet İslami'ye kubbesi de böyle. Eğer mümin mümine olan ihtiyacını hissetmez, onunla küsüp kenara çekilme durum olursa, bu kubbenin taşları zayıflar, düşer, birkaç tanesi düştüğünde tamamı düşer. Evet, Üstad onun için birçok yerde hayat-i ile uğraşanlara hiç değilse kubbedeki taşlardan ders alsalardı şeklinde, bir ikazda bulunuyor, evet. Bu yüksek düstur, düstur hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti ukureviyeden kurtulunuz. Bu dem dünyada sefil olmak var, Cenab-ı Hak'ın bize inşa etmiş olduğu bu kardeşlik kalesinin hakkını eda edemediğimizin hem dünyada sefil duruma düşeceğiz, ezileceğiz. Ayrıca da bu kadar e alem İslam'ın arada masumların ezilmesine de sebep olduğumuz için orada ciddi olarak bir şekavetle, pişmanlıkla karşılaşacağız, cezayla karşılaşacağız. Doğrusu hem dünyamız hem de ahiretimizi batırma ihtimali var. Bu çok ciddi bir vebaldir. Onun için bir müminin başka bir küserken aklında bulundurulması gereken şey bu. alem İslam'ın derdi bu. İki insan, yani herkes evinin önünü süpürse yeryüzü tertemiz olurdu anlamında iki insan arasında bu tarz inattan, tarafkirlikten uzak bir e, ilişki tesis edemiyorsak, alem-i İslam'ın arasında böyle bir ilişki tesis edemeyiz. Onun için imanımıza dönüp, imanımızın emirlerini yerine getirmek ve kardeşliğin hakkını ed eda etmek zorundayız. Yoksa hem dünyamız böyle perişan gidecek, hem de ahirette şiddetli mesul olacağız. Üstad Hazretleri 20. Lema-i İhlas'ta, önemli noktaya tem bahsediyor burayla alakalı. Oradan bir iki cümle okumak istiyorum. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medar-ı muhabbet ve kuvvet ve ittifak olacak çok rabıtay vahdet olduğunu düşünüp ittifak ederek. Yani bizi birbirimize bağlayacak o kadar çok şey var ki o kadar ortak nokta var ki bunlara baktığımızda Kardeşlik için çok ciddi Vesilelerimiz, sebeplerimiz olduğunu göreceğiz Ama az önce de Söylediğim gibi eğer biz Aramızda ayrılık için bahaneler arayan e, Huysuz bir çocuk gibi davranırsak Ağlamak için bahane arayan huysuz bir çocuk gibi Bizde ayrılık için Küsmek için bahane arayan e, Bir tarz ve tavır içerisinde olursak Bunu da buluruz Evet Bu da bizi birbirimize bağlayan Rabıtalara hürmetsizlik anlamını taşıyacaktır bir başka cümle şu ve ehl hakla ittifak tevfik ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle evet i hakla ittifak yani bizim gibi düşünen insanlarla diğer İslami cemaatlarla da insani topluluklarla diyelim ittifak tevfik ilahinin bir sebebi Cenab-ı Hak tevfikini yani muvaffak etmesini buna bağlamış bir şart olarak. Evet nasıl işte hurmanın olgunlaşması için sıcaklık gerekiyorsa, hurmanın nefis tadını eleşebilmek için bu şartsa, toplum hayatında da huzurlu ve muvaffakiyetli bir hayat isteyen insanlar bu kardeşlik sıcaklığını istemeleri gerek. Çünkü bu sıcaklığa bağlanmış. Hatta yer yer anlatılır. Medine gibi yerlerde zaman zaman yeterince sıcak olmayınca insanlar sıcak duasına çıkarlarmış ki Hurmalar tatlılaşsın, olgunlaşsın anlamında. Bizim de biraz kardeşlik duasına çıkmamız gerekiyor. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti gösterip, her türlü sıkıntıları giderip müminlerin arasını bulmak gibi bir e, görevle mu muazzafız. Evet. El akla ittifak tevfik ilayninin bir sebebi. Olmazsa olmazı ve Diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. İzzet mevzu da çok önemli çünkü ayrıkların temel konusu izzettir. Yanlış düşündüğü izzetini diye bir tabir kullanıyoruz da. Yani damarıma dokundu, onuruma dokundu gibi ifadelerle insanlar birbirlerine küsüp sırt dönüyorlar. İttifakı kardeşliği zayıflatıyorlar. Bu çok önemli bir problem. Dolayısıyla insan izzetini de doğru düşünmeli. Nedir? şiddetle onun kuffar diye bir tabir kullanıyor Üstad. ayet kerime bu ayet-i kerime. Yani düşmana karşı şiddetli, hiddetli olmak, izzetli olmak. Ve u beynehum. Kendi aralarında merhametli, şefkatli olmak ifade ediliyor. Yani müminin mümine karşı izzeti olamaz. Herhalde böyle bir durumda Mü'minin izzeti düşmana karşıdır. Mü'min birbirine karşı mütevazidir. Biz ise adeta dikenlerimizi düşmana, gülümüzü dosta çevirmemiz gerekirken tersini yapıyoruz bazen. Evet. Biz dikenleri de birbirimize muhatap ediyoruz, şiddetimizi de. Doğru bir şey değil. Evet. Diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle yani biz izzet istiyorsak bizim sırt sırta vermemiz lazım ki Ehli küfre karşı onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi koruyalım. Yoksa ne onur, ne şeref, ne haysiyet, ne namus kalıyoruz. Evet. Kısaca altıncı vecih de bir cümlelik, bir paragraflık bir altıncı vecih var. Onu da okuyalım hayat maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Üstad burada altı vecihle e, kin ve adavetin, husumetin ne kadar zararlı olduğundan bahsediyordu. Burada manevi hayat açısından, ibadet hayatı açısından, ibadet sıhhati açısından e, sorguluyor bu çirkin duyguları. Hayatı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıtayı halas ve vesile necat olan ihlas zayi olur. Bu cümleler çok önemli. Vasıtayı halas ve necat olan ihlas. Yani kurtarıcı bir şey varsa ihlastır. Yani çok şey bilmek önemli değil. Eğer yapamıyorsanız bildiğinizi yapmak durumdasınız. Biliyor ve yapıyorsunuz ama ihlasla yapmıyorsanız yine bir anlamı yok. Yani bileceğiz, bildiğimizi bilerek yapacağız. Yaptığımız ihlasla yapacağız ki bir sonuç elde edebilelim. Dolayısıyla ihlas ruhu hükmünde amelin. Bu kurtuluşun tek bir yolu var. İhlasla yapmak. İhlasın da tarifin ustat. Emredilen, yapılanı emredildiği için yapmak. Bu kadar. İhlas Evet. vasıtayı halas ve vesileyi necat olan ihlas yani kurtuluşun bir tek yolu var vesilesi var o da iflastır işte inat ve tarafkirlik düşüncesi insana girdiği zaman bu iflas zarar görüyor İhlas zarar görünce manevi hayat ve ubudiyet sağlığı bütünüyle zarar görüyor zira niye böyle tarafkir bir muannit yani bir taraf tutan inatçı bir kişi kendi amale hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Yani biriyle inatlaşıyor, rekabete, husumete girmişse, ehl iman biriyle tabii, kendi hayırlarını, amellerini ondan yüksek görmek istiyor. Halisen nivetçillah, amele pek de muvaffak olamaz. Yani emredildiği için yapması gerekirken bir şeyi rakibine fark atmak için yapma gayret içerisine giriyor. Bu da ihlasın zarar görmesi anlamına geliyor. Yani ibadet ve hayır Allah için yapılır. Başkalarına göstermek, başkalarının daha üstün gelmek gibi bir düşünce içerisinde olmamalı. Dolayısıyla manevi hayatın da ibadetin sıhhatinin de zarar görmesine neden oluyor bu tür duygular halisen levç amele pek de muvaffak olamaz. Yani sürekli başkalarını düşünerek onları hesaba katarak amel ve iş yapmak insan ihlasından zarar verdiği için ihlaslı bir amel söz konusu olamıyor. Evet. Bu insanın bunlardan sıyrılıp doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'nın rızasına esas tutarak hareket etmesi lazım. Özellikle de İslami hizmetlerde. Yani hangi cemaat, hangi vakıf vesaire gibi İslami oluşumlar muhatap olduğu insanlara gene bakın dinini ulaştırmak. Onların varsa ictimai problemlerini halletmek için ortaya çıkmışlar. Gene bakın rızasını talep ediyorlar aslında, Başka bir şey beklemiyorlar. Ama çok zaman şeytan ve nefis boş durmuyor. İnsanın heva ve hevesi boş durmuyor. Başka başka duygular insanlarda hükmediyor. İşte bunların bir tanesi de başkalarına fark atmak, onların daha üstün olmak, daha üstün görünmek en kötüsü de. insanlarda hükmediyor. İşte efal ve amel-i hayriyenin, affedersiniz, hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. Evet. İşte bu kadar rakibane bir tavr içerisinde girmişse bir insan... Artık adalet duygusunu da yitiriyor. Çünkü taraftarını tercih ediyor. Bir konuda karar verecekse kendi taraftarını tercih ederek karar veriyor. Bu da adalete muhalif. Çünkü hükmederken ederken insan adaletle hükmetmeli. Adalet de umumi bir şeydir. Hukuk da bunun dini de diyaneti de yoktur. Yani Hazreti Ömer gibi bir insan Yahudi birisiyle e, mahkemede eşit şartlarda e, muhakeme oluyor. Yani Hazreti Fatih'in bir Rum mimarla aynı mahkemede mahkemeleşmesi ve sonucunda da Hazreti Fatih'in aleyhine karar çıkması son derece önemli. Bu şunu gösteriyor. Bizde hukuk umumidir. Herkesin hakkıdır. Bunun için din iman bile son derece talih kalıyor. Kaldı ki İslam cemaatine dava eden insanlar, hizmet davet eden insanlar diğer dindaşını bile bu konuda mağdur edebiliyor. Mağdur edebiliyorsa bu adalet duygusuna zarar veriyordur. Evet. Dolayısıyla bu aşırı taraf tutma tarafını e, netleştirme, diğerlerini başkalaştırma e, tarzında bir cemaat fikri adalet hissinin tam karşısında yer alıyor denilebilir bir açıdan. Evet. Hem hüküm ve muamelatında taraf girini tercih eder adalet edemez. İşte efal ve amal-ı khayriyenin esasları olan ihlas ve adalet husumet ve adavetle kaybolur. Evet. Efal ve amal-ı khayriyenin esasları olan ihlas ve adalet. Ya, i̇nsanların fiillerini ve amellerini neye göre tartacağız? İhlaslarına göre tartacağız. Adaletine göre tartacağız. E, bu ikisi husumet ve adaletle, adavetle, düşmanlıkla zedereniyor. Hatta kayboluyorsa o zaman insanın ikhlas ve adalet kayboluyor. İhlas kaybolunca şahsi hayatındaki maneviyatı bitiyor. Adalet kaybolunca da topluma ait e, insanın e, münasebetlerindeki, ilişkilerindeki güzellik kayboluyor. Şu altıncı becih çok uzundur. Fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. Diyor. Böylece 22. ikinci mektubu Nukuvvet-i birinci makamını birinci mevhasını bitirmiş olduk. Cenab-ı İhlasın e, tadını bize hissettirsin ve hissettirsin ve rızası dairesinde ucuvet kereani bir hayatı işte majepe nasip etsin inşallah. Subhanak Allâhülmalana illa maâlem tanâ. İnna kant alâlimul hakim vaqru da'wana. Alhamdulillahi Rabbi ala min al-fatih.